Desteği için Açık Radyo dinleyicisi Ümit Şenesen'e teşekkür ederiz. Babinden sonra rüzgara bırakılmış sesler. Hazırlayan ve sunan Ergüment Gürçay. que partir quiero ser piel en tu piel veo un rago que me das pachamama en un solsticio de amor bajo tu vientre pondré semilla de tu bondad pachamama apenas soy lo que soy no importa lo que vendrá me basta con tu calor pachamama soy lo que soy, no importa lo que vendrá, me basta con tu calor, Pachamama. Dame tu luna de sal, Pachamama, déjame tu bendición, Pachamama. Mama, me basta con tu calor Pachamama Ay Pachamama, ay Pachamama Ay Pachamama, ay Pachamama Ay Pachamama, ay, Pachamama. Herkese merhaba, 95.0 Açık Radyo'da Babil'den sonra programına bugün Pachi Herrera'dan dinlediğimiz bir şarkıyla başladık. E, Herrera, on tilli çarangosuyla çalıp söylediği şarkısında e, paçamamaya toprak anaya sesleniyordur. Kahverengi düşlerini bana ver, güneşin kutsal dişisi. Bana ver tuzdan ayını, Pachamama. Gücünü bana ver, kutsal izini üzerimde bırak, Pachamama. Üzerinde yürürken ayaklarımı öp. Ayın ya da güneşin altında kalbimi kabul et. Zamanı geldiğinde ayrılmam gerekirse tenim senin teninle öpüşsün. Verdiklerin beni onurlandırır. Aşkın gün dönümünde karnının altına yerleştireceğim cömertliğinin tohumlarını. Paçam ama şu an olduğum gibiyim. Gelecekte ne olacağı önemli değil. Senin sıcaklığın bana yeter diyordur. Nesim Vakfı'nın... E, toplumun belliğinde çok güzel bir yeri var. Geçtiğimiz ay vakıfta yetişen ve bugün bir vakıf yönetmeni olarak görevler üstlenen Süleyman Cihangiroğlu ile e, yağmurun, gök gürültülerinin altında e, vakfın tarihinde kısa bir yolculuğa çıkmıştık. E, Aziz Nesin Nesim Vakfı'nı 1973-74 yılında ilkokul ve ilkokul öncesi çağındaki eğitim olmaklarından mahrum çocukların, e, ailelerin de onayıyla kendi ayakları üzerinde kalabildikleri süreye kadar... ...yetiştirilebilmeleri amacıyla kuruldu. E, vakıf bu yıl e, 50. senesinde, Çatalca'da bulunan vakıf... ...2006'da bağışçıları dışında, dışarıdan hiçbir destek görmeden... nesim Vakfı çiftliğini kurdu. E, çiftliğin kurulma amacı, işte nesim Vakfı'nın eğitim felsefesinin en önemli ögelerinden biri... ...üretime yönelik olmasıydı. Yani e, tükettiğinden fazlasını üreten bireyler yetiştirmek isteniyordu. Sağlıklı beslenmek yaşamsal bir önemdeydi. Önce büyükbaş hayvanlar için bir çiftlik kurmak gündeme geldi. İşte hem vakıf arazisinde hem de çiftlikte sebze ve meyve yetiştiriliyordu. Taze, hormonsuz sebze ve meyveleriyle çok daha fazla çiftlik ürününü vakıf çocuklarına sunuyor. Bugün de Çatalca'dayım. Sim Vakıfı dermakültür Çiftliği'nin yönetmeni sevgili Güneş Sezgin sağ olsun beni Çatalca'da konuk etti. Babil'den sonraya konuk oldu. Programa hoş geldiniz sevgili Güneş. Hoş bulduk. Kısaca kendinden söz eder misin Güneş? Yani vakıfla ne zaman nasıl tanıştınız? Ne zamandır kültür çirkinliğinde çalışıyorsunuz? 2016 iken bir üniversite arkadaşımın yemeğine katıldım. O sırada bütün arkadaşlarım aslında yurt dışında yaşamaya başladım. Ve... OTTİ'de okuyordun değil mi? OTTİ'de. OTTİ sosyoloji mezunuyum. Daha önce İstanbul'daydım Kadıköndulu'da mezun oldum. Sonra OTTİ'den bir arkadaşımın düğününde fark ettim bu durumu. Herkes ya yurt dışına çıkmış ya da yurt dışına çıkma planı yapıyor. E dedim ben de çıkayım yurt dışına. Bu sırada benim eşim Demet dedi ki bana, ya sen bir önce Nesim Vakfı'na orada da aslında çalışmak istediğini yaz. Çünkü hep her zaman hayalimdi bu. 10-12 senelik bir şeyim var. Kurumsal hayatta geçmişim var. Bambaşka sektörlerde bunlar. O sırada onun da teşvik etmesiyle, benim eşim de teşvik etmesiyle bir mail yazdım. Dedim ki ben şöyle işler yaptım. Tabii bu uzun bir mailde yani toprakla uğraştım dedim ama toprakla uğraşmandan kastım. Babamın 15 metrekarelik bahçesinde çapa yapmış dedim. Tabii. 15 metrekare içerisinde bunu da yazmışım beni işe almazsanız ben yurt dışına çıkarım dedim mailde. Tabi Nesim Akvi enteresan bir yer. Tanımadığınız insanları maille tehdit edince burada enteresan sonuçları oluyor. E gel bir konuşalım öyle. Sen <gülüyor> yurt dışına mı <çıkma> dediler. <gülüyor> Geldim konuştum. Ben tabi kütüphanede çalışmayı veya çocuklarla ders çalışmayı gibi şeyler düşünürken hı hı. çiftlikte çalışır mısın dediler. Ben de o o zamanki şeyimle çünkü toprakla uğraşıyorum da yazmışım. Hı hı. E çalışırım dedim. Hiç bilmediğim şeyleri yapıyorum 6 senedir. Permakültür üzerine yoğunlaşıyoruz ama Öğreniyorum. Permakültür Buyurun. kavramından kısaca söz eder misin? Tabii permakültür aslında e, permanent agriculture, kalıcı tarımla başlıyor. Bu kal kalıcı tarım prensiplerinin sadece tarım uygulamalarıyla sınırlı kalamayacağın üzerinden kalıcı kültür permanent tamam. culture'a geçiyor. Kurucuları bilim olisinin prensipleri doğrultusunda genel olarak ilerliyor ama merkezine ormanı koyuyor. Yani bir ormanın birim alanda elde ettiği... Ve şu an modern insanın bir türlü o başaramadığı o verimi biz nasıl sağlarız diye başlıyor. Sadece bir sebze veya hayvancılık sistemi değil nasıl yaşayacağımızı da belirleyen. Ve bize doğru tasarımı doğru zamanı yaptığımız zaman aslında güzel hayatlar, keyifli hayatlar yaşayıp besleyici temiz gıda yiyebileceğimizi gösteren bir sistem. Şey hani Anadolu'da bir zamanlar çiftçiler belki bugün de tabii kurda kuşa aşağı diyerek tohum atarlarmış toprağa. Yani doğayı gözeten bir yerden üretim yapılırmış. Yani siz de burada bu doğadaki dengeyi gözeten bir yerden çiftçilik yapıyorsunuz ama giderek daha çok kirlenen ve bozulan ekosistemde yani toprak da eskisi kadar temiz değil değil mi? Yani örneğin yağın yağmur taşıdığı her türlü e, kirliliği toprağa bırakıyor. Yüzde yüz temiz organik tarım mümkün mü? Yani coğrafi olarak çok sınırlı bölgelerde mümkün olabilir ama burada... Çatalca özelinde bahsediyorum veya... Tabi bilgim benim bu arada 6 senelik yani çok çok sınırlı bir bilgiye sahibim konuya dair. Ama benim kendi özelimde buralarda gördüğüm kadarıyla mümkün değil. Permakültürde toprak çok merkezi bir konumdadır. Toprak üretmeyen sistemler nihai olarak başarısızdır diye bir söz var. Ya Jeff Loughton'un ya Bill Mollison'un. Bill Mollison kurucusu Jeff Loughton'da onun öğrencilerinde. Bir sistemin toprak üretebilmesi gerekiyor. Ama toprak üretmek bizim bildiğimiz gübreden veya... Katkı maddelerinden farklı olarak aslında yaşamış şeyleri tekrar toprağa geri vermek. Yani kompostlaştırmadan geçiyor. Toprağın sağlığını korumak ve hani sağlıklı toprak üretmek için neler yapıyorsunuz pratikte? Yani temelinde çok basit geri dönüşüm teknikleri var. Hı -hı. İşte bunlar kompostlaştırma adı altında işte sıcak kompost, soğuk kompost. Sıcak kompostun altında farklı kategoriler. Daha somut örnekler vermek gerekirse mutfaktan çıkan bütün ürünleri Alıp turşusunu kuruyoruz. Buna bok deniliyor. Basit kendi ürettiğimiz... Turşusu değil Çok Çöp yani. turşusu Bizim bir danışmanlarımızdan birisi çok kıymetli Volkan Dündar. Volkan hocamız size sağ olsun mikrobiyoloji konusunda istesek de istemesek de eğitti. Ve mesela laktobasil, laktik asit bakterisinin ne kadar üretmenin basit bir şey olduğunu gösterdi. Mutfaktan çıkanları çöp turşusu yaparız. Hayvanların, bütün hayvanların gübrelerini veya yemek atıklarını eğer istersek sıcak komposta çevirebiliriz. Benim kendi evimde e, sifonlu bir tuvalet yok. Benim bütün banyodan çıkan atıklar kuru kompost yöntemiyle onlar da topraklaştırılıyor. Bunlar farklı yöntemler ama yaşayan her şeyi gerçekten de toprağa geri verebiliriz. Solcan üretiminiz temadil de mi hazırlı için? Tabii. Tabii. Tabii Kırmızı Kaliforniya solucanı verim açısından çok kıymetli bir verim komposta edilen bu solucan gübresi çok kıymetli bir. Solucanları nasıl besliyorsunuz peki? Solucanları da ile besliyoruz. Bokış. Yani sistem aslında tabii kapanmaya başlıyor. Bokaşı yapıyorsunuz, tavuğunuzu, solucanızı besliyorsunuz. Sonra tavukla çocukları besliyorsunuz. O yemek atıklarıyla tekrar bokaşı yapıyorsunuz. Tabii farklı, karmaşık bir süreç ama... En temelinde bu şekilde ilerliyor. Yani organik atıkları nasıl yönettiğimiz aslında hem kişisel sağlığımız hem de ekosistemin sağlığı için çok önemli aslında. Doğru, doğru. Yani Peki şey bu çatalca çok yağış alan bir yer. Yani kış aylarında da soğuk ve kuzey rüzgarlarını açıp. Doprağın <gülüyor> e, birimli tavukasını nasıl koruyorsunuz? Yani bir yağmur geliyor, alıyor götürüyor her şeyi. Yani malç yapımı. Doğru bir nokta çünkü aslında yağın yağış miktarı çok değişmiyor. Bir çok şöyle de Türkiye'den fazla ortalamasından fazla yağmur yağar ama tek seferde çok hızlı yağıp üst tabakayı süpürüp atar. Burada permakültürün tasarımları devreye giriyor. Ee, yağmur özelinde çok hızlı yağmur yağan yerlerde toprağın üstünü ne kadar örtersek veya o suyu ne kadar durdurabilirsek arazide. Bunun örneklerinden birisi işte eş yükselti eğrilerinde su endekleri açıyoruz. Diyoruz ki yağmur, sen buradan çok hızlı bir şekilde akma önce biraz yavaşla. <gülüyor> Veya toprağın organik madde miktarını değiştirip ürettiğimiz kompostlarla o toprağın çok daha fazla su tutabilmesini sağlıyoruz. Yani toprak yani iyi tarımın birinci koşulu toprak ee, sonra tohum değil mi? Tohum ile de var o senende. Nereden ediniyorsunuz tohumları? Yani tohumlar için farklı yerlerle iş birlikleri yaptık bir yere Nilüfa Belediyesi'nden rica ettik. Burada permakültür camiasından çok sevdiğimiz dostlarımız bize yolladı. Vakıf dostlarıyla yola yolladı. Hatta bir mini bir tohum bankası diyebileceğimiz bir tohum bankamız var. Ama tabi bunlar çok geliştirmeye açık konular. Çok iddialı olduğumuz konulardan birisi değildi. Peki şey yani bu dirençli fide üretimi de önemli değil mi? Orada şöyle açık konuşayım. Dirençli fideden ziyade biz toprağın dengeleriyle yani toprak ...sürekli olarak dengeye kavuşmak ister. Doğa böyledir. Ee, modern insan, modern tarımda da... ...geleneksel tarımda da... E, ...o araziye bakıp ben şu ürünü yetiştireceğim... ...şu koşullarda yetiştireceğim diye kararını alıyor. Hı hı. Halbuki o toprağın üretebileceği belli şeyler var. Ve bu toprağı biz eğer sağlıklı hale getirirsek... ...o detaya girmek zorunda kalmayabiliriz. Dirençli fide olması çok büyük bir avantaj... ...ama çok fazla değişken var. Yani laboratuvar ortamını sahada kuramıyoruz... Onun yerine işte hayvanlarda da bunu yapıyoruz. Veterinerimiz yok kanatlı hayvanlarımız için. Evet. Ama onların da bağışıklık sistemini çok güçlendiriyoruz. Sebze yataklarını neyle besliyorsunuz Yine bokaş. Sebze yataklarını bokaşla ziyade ve kendi ürettiğimiz sıcak kompost farklı daha büyük miktarlar. Bokaşı da var içlerinde. Ama tabi sebze yataklarının nasıl kurduğumuz her sene bizim bilgimizle beraber değişiyor. Ee, bir sene sıcak kompostla kuruyoruz sonra bokaş ekliyoruz. Sonra odun kömürü de eklemeye başlıyoruz. Üzülme. Bakıyoruz ki e, iyi bakterilere basarsak daha iyi olabileceğini varsayıyoruz. Ya bunlar hepsi değişken. Yani şey ot yolma, toprağı sürme, çapalama yok değil mi? Çapalamayı tamamen bıraktık. Çapalamayı tamamen bıraktık. Ama sıcak kompostun en büyük avantajı e, zaten patojenler, hastalık yapıcı bakterilerin bir kısmı içerisinde. Gerçekten bunun 65 derecede pişen kompostlar doğru yöntemlerle uygulandıktan sonra. Diğeri de ot doğumları yanarak ölüyor. Ama bu anlaşılacağı üzere şey değil. Tamamen yabani ottan muaf bahçeler değil. Bizim yaptığımız otları küçükken müdahale etmek Bu şeylerle mücadelede ne kullanıyorsunuz? Hani tarım ilacı demiyor ama aslında tarım zehiri değil mi tüm yasadalar? Yani tabi bunlar size mücadele diyor. Sollarla ilaç. Çok yapmak için söyleniyor. Bunlar canlılığın öldürücüsü. Çok fazla türü var ve ortada bir şey, e, özellikle Türkiye ülkelerinde ülkelerde hiçbir toksilece roporu yok aslında. Evet. Biz hiçbir türevi kullanmıyoruz. Eğer bir hastalık varsa ne yapılacağını araştırmaya başlıyoruz. Örnek veriyorum yaprak biti için örnek veriyorum. Bunlar ketin solunumu yapan gözenekli hayvanlar. Evet. Bunlar için işte Arap sabunu, kırmızı e, biber lakto laktobasilden oluşan bir karışım hazırlayıp yapraklara uyguluyoruz. Ama tabii emek yoğun işler bunlar. Çağımızın sorunu aslında bu meselesi nasıl çözüyorsunuz? Yani yağmur suyu asadı yapılıyor mu? Yağmur suyu hasadında bir eş yükselte yerlerinde yağmur endeklerimiz var. Ama onları çok aktif olarak kullanmıyoruz. Sadece kendi bölgelerinde küçük ağaçlar yetiştirmek için kullanıyoruz. Gittikçe artan e, su depoları, çatıdaki suyu direkt akan yağmur suyunu depolamaya başladık. Ama tabii burada bizim için kritik olan şey aslında sebzenin veya ağacın. Ağacın tabii çok görece çok daha fazla ihtiyacı var ama evet. sebze bizim gözlemimiz, benim gözlemim öyle düşünüldüğü kadar suya hasret bir canlı değil. Yani sebze daha güzel bir toprak ve mikrobiyolojik olarak zengin bir toprak izliyor. Evet. Bu zenginlik içinde organik madde miktarı arttı, su tutma kapasitesi artıyor. Dolayısıyla biz şu an kendi yükseltilmiş bahçelerimizi dört günde bir damla sulamayı az miktar açınca yaklaşık normal dışarıda kuracağımız standart bir bostana kıyasla beşte bir kadar sulamayla çözebiliyoruz. Çatalca bölgesinde yeraltı suyu kaynaklarının durumu ne? Yani kuyu var mı örneğin? Kuyular var. Kuyular var ama tabii iyi haberler almıyoruz biz genel olarak etrafta çünkü daha derine açılmaları gerekiyor. Bir kuyuların... Kendi içinde dolmaları, kökmeleri var. Ama tabii kuyu sayısı arttıkça hep herkes aynı kaynaktan kullanıyor. Trakya'da da aynı sorun var. Ben Ergen'e bölgesinde çalıştım 2010-2015 yıllarında. Hı -hı. Yani eskiden 20-30 metrede su bulurduk diyordu çiftçiler. Top. Şimdi 150-200 metrede. Çünkü orada kullan sanayi e, suya dayalı sanayi. Yaç, diri vesaire. Hı -hı. E, dolayısıyla bu kentin de yani yeraltı suları... Bunlar öngörülemez konular. Yani yeraltı suyunun nasıl hangi koşullarda bilimsel olarak tabii ki bir açıklaması var ama e, toprak yapısı en ufak bir değişiminde onun hesaplamasını yapamıyoruz. Sonra iç Anadolu'daki örnekler başlıyor. Değil mi? Oldukça evet. evet peki, peki odun kömürü üretiyorsunuz diyor. Nerede kullanıyorsunuz onu? ona odun kömürüne sınırıyor? Odun kömürleri, e, bunları pirolis yöntemiyle oksijensiz ortamda odunu pişiriyoruz. Ama odun kömürü aslında çok küçük bakteriler, mikrobiyolojik canlılık için bir otel görevini görüyor. Bizim toprağımızda zaten iyi bakteriler olduğu için onlara yaşama alanları yapıyorsun Seralarınızı gördük. Evet. Bilmiyorum orada ama mevsiminde üretiyorsunuz. Tabii tabii. Seralarımıza gurur duyuyoruz zaten. Evet. Yani onlarla ilk kuruluşunda tabii çok uğraşıyoruz. O gördüğünüz alanlarda Nesim Vakfı Çiftliği'nde yaklaşık 500 metrekare, en randımanlı zamanımızda yükseltilmiş bahçemiz vardı. Yarım dönüm bir yükseltilmiş bahçeden alınan ürün tabi çok farklı oluyor. Şey, neler üretiyorsunuz sebze? Nere bahçesinde gördük neler var? Yani Valla sebze olarak aklımıza gelen bu yöreye uygun her şeyi yavaş yavaş deniyoruz. Yani öyle salatalık, domates, patlıcan, biber diye saymaya başlayabilirim ama denemeler yapıyoruz. Küçük ölçekte böyle pilot alanlarda. İşte bak Patates verimimiz nasıl diyoruz? Sonra ne kadar kompost koyarsak ne kadar verim alırız ölçmeye başlıyoruz. Bunlar tabi uzun zamanlar Doğru. alıyor. Peki şey turşu, işte marmeler, reçel, çabuk, yani ürünler de üretiyorsun. Ya üretiyoruz, üretiyoruz. turşu. özellikle bu sene daha yoğun başladık. Çünkü vakıf çocuklarımızın yazın aile izinleri oluyor, tatilleri oluyor. Ben bir anda elimde bir sürü salatalıkla bekle vaziyete geçiyorum. Ve salatalık kurutulabilen çok değil. bir şey değil. %70'i sulu yani besin yani çok lezzetli. O yüzden turşuyor başladık. Kışa yönelik ürün çıkarmaya evet. çalışıyoruz. İkinciar ürünleri de var ama sanıyorum o şirince, alma şirince, şirince de. de. Doğrudur. Doğrudur. Peki şey bu bitkilerin öğremesinde arıların da tozlanma yani ile tozlanmayla önemli bir işlevi olduğunu biliyoruz. Arı kovanlarını da gördü. Doğrudur. Yani, yani azalmış değil mi? Maalesef yani ona yakın sağolsun vakıf dostlarının bağışlarıyla ben çünkü arıcılığa dair de hiçbir şey bilmiyorum. Tarıma ve hayvancılığa dair bilmediğim gibi. Bir gün vakıf başkanından bir telefon geldi. Dedi ki Güneş, arı, arı kovanı bağışımız geldi dedim ben anlamam. Hmm. Olsun bir, bir koyalım şimdilik diye. Zaten böyle başlıyor bizde şeyler. 10 kovanımız vardı oldukça da güzel 3 sene geçirdik. Ama tabii çatalca çok vahşi bir şekilde şehirleşiyor şu an. İstanbul'un sınırları nerede başlıyor, nerede bitiyor artık bir yabancı gönüllümüze İstanbul'un merkezini sordu bana geçen ayda. Yani o, o an daha böyle sorular bir anda şey oluyor. İstanbul'un merkezi neresi yani veya İstanbul'un sınırları nerede bitiyor? Şu an Çatalca'da o ilk başlarda o deneyimsizlikle 10 kovanımız ilk 2 sene çok sağlıklı bir şekilde ilerlerken sonraki seneler şu an elimizde bir tane kovanımız kaldı. Çevredeki yapılaşmalar, fazla miktarda zehir kullanımı evet. tarlalarda, yoğun bir trafik var. Yoğun bir trafik ve yani sonuç üzücü. 70'li yıllarda Aziz amca burayı kuverken hakikaten cennetmiş. Top, yani kentin içinde ama ne yazık ki bu geçen 50 yıl. Koşullar çok değişti evet. ama prensipler aslında Fermak de o kadar değişmedi çünkü Aziz Nesin'in işte çok anlatılan klasik hikayedir bir ülke korumak istemiş sonra şehir kurayım demiş... ...olmayınca kasaba kurayım demiş... ...sonra vakfı kurmuş. Aznesin hep... ...sizin girişte bahsettiğiniz gibi tükettiğinden çok... ...üreten birey diyor. Burada permakültürle... ...prensip olarak zaten... ...kafa kafaya örtüşüyor. Yani... ...üretim odaklı bir sistem. Ama tabii... ...tüketimi de düşürebiliriz. Evet. E, Aznesin sürekli aznesini yaşıyor diyoruz. E, Aznesin tabii ki idealleri... yaşıyor. Evet, evet. Şimdi... ...permakültürü bize şöyle de bir fırsat sunuyor. Yani biz bu sistemi... ...oturttuğumuz zaman... Bu sefer bizim Artan'ı vakfetmeye başlayacağız. O yüzden koşullar, fiziksel koşullar, hatta zihinsel koşullar, bütün koşullar çok değişiyor. Ama Nesin Vakfı'nın prensipleri, aznesinin belli değil doğrultuda ilerliyor. Şey yapalım, bir şarkı arası verelim. Yok ve Lothar bu şarkılarında yine evet. çamamaya, toprak anaya sesleniyorlar. Ormanda seni hissediyorum. Köklerin toprağın derinlerine iniyor. Biz doğumdan itibaren senin çocuklarınız. Okyanusta seni görüyorum. Dalgaların kıyıya vuruyor. E biliyorum ki derinlerde biz çok daha fazlasıyız diyor şarkılarında e, Yopi ve Lota. E, Pachamamita. Chama mamma, Ca mamma, pa chiama mita. Turghe ma, sita, ma' ma cita. C'hai giaga dambe ma. C'hai giaga dambe Tavuk, ıı, bu arada bol miktardaki i̇şte, işliği dolayısıyla. Doğrudur, eden, doğrudur. Şey, pelet yem vermiyorsunuz diye biliyorum değil mi? Nasıl besliyorsunuz artık? Tarıkları? Benim tavuklarla hikayem çok Siz uzun suçlu. <gülüyor> <de. gülüyor> tavuklarla işte en basit giriş eğitimimiz dört saat sürüyor. Sebebi de şu, ben vakfa geldiğimde 2017 yılında, tabii bu işlerde hiçbir fikrim yok. Hı -hı. E nereden başlamak gerekiyor diye şey yaparken düşünürken tavuk. tavuk. Yine işte demin bahsettiğim volkan, hocamın da desteği ve itelemesiyle yani. tavuklarla başladık. Tavuklara hiçbir sanayi tipi yem vermiyoruz. Arpa satın alıyoruz. Arpa çimini üretiyoruz. Arpa arpa çimi üretiyoruz. Arpa filizi üretiyoruz. Fermente arpa yapıyoruz sadece arpada. Onun dışında esas olarak biz bokaşi. Yani çıkan mutfak ürünlerini turşusunu kuruyoruz. Ana yemleri bokaşiye dönüşmüş durumda. Bir tavuğun günde 120 gram Yaklaşık kuru yem gerekiyor yetişkin bir tavuğun veya horozun. E biz bunu 40 grama kadar, 30 grama kadar sadece fermenti arpaya düşündük. Kalanı farklı yemler. Ama bu yemlerin hepsini tabii üretiyoruz. Kara, sinek tarzı, de, Kara asker sinek larvaları, e, solucan kapanlarında altında toprak solucanları, ferment arpa, arpa çimi, arpa filizi, şey laktoza alınmış peynir altı suyumuz. Ha, şimdi yani şimdi, İzmir'de bir arkadaşım onu yapıyordu Bu peynir suyunu kepekle karıştırıp, çok güçlü bir protein. Hmm. Aynısıyla biz de burada yapıyoruz. Hmm. Yani amaç hayvanların orada da toprak da olduğu gibi mesela bir toprak analizine elimize alabiliyoruz ama benim yaşadığım bir örnek olduğu için bunu bu örneği çok iyi hatırlıyorum. Domateslerimde kalsiyum eksikliği var. Hmm. Toprak analizi yaptırıyorum. Toprakta kalsiyum fazlası var. Şimdi sadece toprak analizi üzerinden ilerlersem benim toprağa kalsiyum takviyesi yapmam gerekiyor. Ama modern insanın en büyük şu an düşünce sıkıntılarından birisi toprakla ilgili veya doğayla ilgili her şeyi yönetebileceğini düşünüyor. Ben diyor ki süreceğim toprağı bir helva gibi yapmam gerekiyor toprak nefes alsın oysa ki biz yükseltilmiş bahçeleri 4 senedir sürmezken elimizin 20-25 santim içine girebildiğini biliyoruz. Sonra diyorlar ki sen toprağın ölüyor ona takviye yapalım. Biraz hmm. gübre atalım. Hmm. Sentetik gübre atalım. O, NPK azot fosfor hmm. potasyum basalım. Sonra diyorlar ki senin daha güçlü tohumlara ihtiyacın yani var. Hastalıktan dirençli hmm. tohumlara. Hmm. Yani bu şey hep böyle. Hayvanlarda da aynı şekilde bağışıklık sistemini oynuyoruz. Toprakta da sebzelerde de aynı şekilde yine bağışıklık sistemini oynuyoruz. Çünkü bu dengeyi kurabildiğiniz zaman daha rahat daha mutlu oluyor herkes. Başlangıçta bu çekliyip e, yani büyük baş hayvanlar için bulunmuşumuz ama Doğru. bugün küçük baş, baş hayvan göremedim çünkü maalesef maalesef yani şehirin buraya gelmesi bizi tabi çok etkiliyor bugün fazla arı da göremediniz aslında nere evet. Mera... yok çünkü hayvanlar mut azalıyor azalıyor sürekli yani kendi sınırlarımızın içine bu Anadolu'daki gibi alıp hayvanlarımızı gezemiyoruz artık şey, yani insan mutsuz hayvanlarımızı da mutsuz ediyoruz aslında değil mi bunun kentleşmeyle yani bunu yaşam alanlarına girerek yani daha doğamıza uygun yaşamamız gerekiyor. Çünkü İstanbul 2017 pandemi öncesine baktığımız zaman aslında şu an 2023'te bir distopya yaşıyoruz. Böyle daha karamsar bir hava var. Ama işte nereden baktığımıza bağlı da bunu her şey çok kötü ve daha kötü olacak çok klasik bir söylem. Evet. Ama nereden baktığımızda birebir alakalı. Bunu çünkü söyleyebilmek için şu an ...ileride daha kötü olacak diyebilirim ki... ...şu anın bazı şeylerin çok güzel olduğunu düşünmek gerekiyor. Değil bence o kadar güzel değil. Bu sistem bir şekilde değişecek. Nasıl değişeceğimiz bize bağlı. Çok doğru. Şey, ama bence derken biz gelip giderdik o zamanlar... ...çok, ee, müzahter diye harikalı köpeğe... ...yarga çektiğin... ...sanaıyorum 6 yıl önce bir trafik kazasında ölmüş. E, Onda duyunca çok üzülmüştüm. E, peki ürünlerin ambalajlanması, saklanması meselesi diyeceğim ama yani çok, zaten çok benim konumuz dışında pek bilgim olmadığı evet, konular zaten herhalde üretilenleri çocuklar Tabii. tükettiği için bakıfta e, öyle çok büyük saklama ambalajlama sorunu da olmuyor değil mi? Yani birinci temel neden bu ama zaten perma hep yerel küçük üretimden bahsediyor yani evet. şu an modern tekniklerle hemen 100-150 binlik bir kümes kurmak çok basit ama sonra o kümeste Böyle 150 binlik bir kümesiniz oldu mu? Fanlar çalıştırmaya başlayacaksınız. Sanayi biyem, şimdi medicated feed adı altında e, ilaçlı yem veriyorlar. E, bu hasta etmeyecek diyorlar. Peki, tamam çok kötü koşullarda 150 binlik bir kümesiniz var. Ama bu hayvanlardan çıkan et, yumurta herhangi bir ürünü bir yere ulaştırmak için inanılmaz bir fosil yakıt yapmanız gerekiyor. Daha sonra karbon izi üretiyorsun. Daha sonra onların saklanması için soğuk hava zincirleri gerekiyor. Yani benim paketlemeye ve saklamaya dair çok bilgimin özellikle paketlemeye bilgi olmamasının temel sebebi aslında bu. Vakfı üretimi yapıyoruz ama zaten buradan dışarıdan alınacaksa bile ki şu an öyle bir şeyim yok. Ama alınacaksa bile böyle birkaç kilometre ötesinden edinmemek, o kadar uzaklaşmamak Hı. gerekiyor üretim yerinden. Çok fazla sorun zaten bize mesela İstanbul'a. Bir gün gelecek, o gün gelecek ayrıca yani Akdeniz bölgesinden gıda hatırları kalkmayacak. O zaman da hazırlık yapmak gerekiyor. Yani yeten bir şey. Yani... İstanbul çok agresif, nüfusu belirsiz Bahresiz. ve sürekli genişleyen bir şehir. Peki şey bu çiftlikte üretilen ürünler vakıfı çocukların ihtiyaçlarını karşılıyor mu tamamen yoksa dışarıdan da? Yok, tamamına yakındayız. Tamamına yakın olduğumuz şeyler kanatlı hayvan ediyor, yumurta... Aslında tabii bizim en gurur duyduğumuz ürünümüz komposttur. Hı. Yani toprağın kendisinin üretimlisidir. Hı. Hı. To, kompost toprak olarak tanım olarak geçmiyor ama toprağı besleyebiliyoruz. Onun dışında sebzelerde ve bazı meyvelerde e, vakıfa çıktıkça o mevsimden ürünü gönderiyoruz. Ama bu tamamını karşılamanın şu an uzağında. Ama aslında şey bu iklim değişikliğinde bu büyükbaş hayvanların ve gübrelerinin de etkisi olduğu söyleniyor aslında endüstriyel hayvancılığın e bu da olmadı söyleyeyim bu yani. da modernler Tabii tabi tabii. ısrarla bunu uyguluyorlar yani bir an önce hayvan gıda yani uzaklaşım ben şimdi tabi bedenluktan bambaşka bir perspektifte bakabiliyorum ama bir şeyi herhangi bir şeyi bu ebatlara çıkardığınız zaman şimdi Amerika'daki bir e, büyük bu Facebook zincirlerine hazırlayan evet. bizdekilerin ...çok zor ve acımasız koşulları olduğunu düşünüyorsak... ...bir Facebook zincirinin özel sığır üretim... ...Amazon'da ormanlar yok ediliyor... ...tıp sadece kahve üretimi için yani... ...tabı tabii tabii... ...bir şeyin ölçeği büyüdük zaman büyük bela oluyor... Güneş çiftlikte kaç kişi çalışıyor? Bugün ki arkadaşımla. Evet, Öğreniz galiba değil mi? Herkese tanışmışım. <gülüyor> Üç kişiyiz. İbrahim. İbrahim ve Cevriye var. Evet. Bir de kızları Ejrim var. Şimdi. İbrahim'le yaklaşık beş seneden biraz fazla süredir beraberiz. Birlikte öğreniyorsunuz. Birlikte yani. öğreniyoruz. Parmakültüre dair benim de İbrahim'in de Cevriye'sine ilk geldiğim insan sıfır bilgi olarak. Yani sadece belki kelime anlamı olarak ama ben ben sosyoloji mezunuyum. Toplum bilimi demek hiçbir şey ifade etmiyor yani. Permakültür, kalıcı tarım veya kalıcı kültür de hiçbir şey ifade etmiyor. İbrahim ve Cevriye ile oturuyoruz. O ortak alanımızı gördünüz. Orada oturuyoruz. İşte soldaki bir. Evet, evet, evet. Orada oturuyoruz. Bir tahtanın başında hangi hataları yaptığımızı konuşuyoruz genel olarak. Ve çok hata yapıyoruz bu arada. Çünkü e, hatalar öğrenmenin e, Bu Bunları yapa yapa bir şekilde gelişmeye çalışıyoruz bunun dışında birlikte olduğumuz zamanlar sadece fiziksel olarak değil mesela burada konuşmamız bile ben çok gönül rahatıyla konuşuyorum şu an yani. orada aslında tavuklar solucanlar arılar kompostlar yükseltilmiş bahçeler diye başlayan uzun bir liste var ama diyorum ki e tamam benim ekip arkadaşlarım bunları çok rahat yapar eminenler öte. Evet, acaba nasıl bir hata bulacaklar diyorum çünkü birlikte ciddi zaman geçirince Fiziksel ve zihinsel olarak gerçekten toplumumuzdan çok daha fazla bir şey ifade ediyoruz. O yüzden bu işlerde ekip olmazsa insanlar zaman zaman çok yıpranıyorlar. E ben yıpranmamamını da ekipime bağlıyorum büyük Hı. ölçüde. Ya Şöyle aslında hani baktım, bu yılları düşünürsek Aziz Amca bu yıllar tek başına bir sürü şeyle uğraşmak zorunda kalmış. Sonra e, Ali Adi Ali Nesin aynı şekilde vakıf başkanı olarak... Amerika'da bırakıyor dönüyor mesleğini Hı. uzun yıllar o tek başına üst döniyordu çok şey sonra Süleyman Batı başkanı olduğu dönem yine ona sonra çok güzel bir organizasyona gitti bakıp bence e, bil misim görev tanımları yapıldı çünkü büyük de organizasyon kuluyla matematik köyüyle çiftliğiyle işte yayıniyle vesaireyle e, o anlamda umut verici aslında yani bize de örnek oluyor buradaki Hı. beş e, organizasyon yani nasıl bir toplum istediğimizin yanıtı da burada aslında. kendine yetebilen, uyum içinde doğayla barışık yaşayan, yaşay yaşanabileceğini gösteren bir deneyim. Nesin mutlu deneyimi. O anlamda ben unuttuğum yani. Tabii. Tamam. Öğretici bir deneyim. Ha, çok şeyin ötesinde yani. Gönüllüleri. Tabii. Tamam. Tabii. Tamam. Öğrencileriydi, bilmiyileriyle böyle kalıcı bir şey. Yani çok üyeyi görmüş müymiş tabii Aziz amca. 50 yıl sonra e, geleceği hala unutma bakabiliyorsak önce güzel bir temel atmışım. Öyle bunun parçası olmak da zaten motive eden şeylerden birisi o. Evet. Bazen böyle ben burada iki buçuk sene yaklaşık bir odada kaldım. Hı -hı. İşte tek başına o zaman eşim de burada kalmıyor. O zaman evli değiliz. Tabii. Ee, şey, bazen böyle çok fiziksel ve zihinsel olarak yorgun hissettiğim zamanlar, ya Aznes'in de bu odada kalmış diyordum ben kendi kendime. Yani Aznes'in kaldığı odada kalıp böyle... Çünkü bizim zor dediğimiz şeyler, Aznes'in o kadar büyük yoklukların ve zalimliklerin içinden bir Aznes'in çıkıyor ki, benim sorum dediğim şeyler o kadar sorun değil aslında. Benim daha nasıl çözeceğimi düşünmem gerekiyor. Çünkü... Yani aznesini örnek alınca tabii o, o çözümleri sizin de bir yerde getirmeniz gerekiyor. Hıminin sorunlarına dair çözümler. Bu vakıfta yaşamak e, çok büyük keyif, çalışmak, çok büyük eğlence ve e, çok farklı bir deneyim. Ama çok ciddi de sorumluluktur. Yani vakfın bir parçası olunca, çünkü aznesini borç ödüyor. E bu borcu öyleyse ödemeye devam edeceğiz. Bizim evet. de aslında aznesinin doğum e, emeğine, çabasına borcumuz var diye düşünüyorum ben. O yanında zırsız bir bak dostlar olarak yapmalıyız, bir şeyler yapmalıyız bu günde, yarın da. bana yapıyoruz, hep beraber bir şeyler yapıyoruz ama gerçekten bambaşka güzellikler mümkün. Bunlara açık, tabii. <gülüyor> evet, yani sadece çiftlik ekibi değil, bütün vakıf, vakıf dostları, o da devasa bir ekip, çok doğru söylenir. Biz ben eşimle birlikte e, Tiny House'da alıyoruz. Evet, gördüm ya. Yani. Biraz söz eder misin? Yakın da zerkir. Tabii bu Tiny House e, herhangi bir şekilde atık çıkarmıyor ama bunda bize yıllarca böyle akıllı evlerin ellerimizi çırptığımız zaman ışıkları yanan filan evler olduğunu anlattılar veya ne bileyim şimdi reklamlarda görüyorum. Arabayla gelirken ısı ayarını yapabileceğiniz, evet. müzik çalan evler olduğunu düşündürüyorlar. Akıllı evler veya göreceli bir şey tabii akıl. Evet. Doğa ile uyumlu evler. Atık çıkaramaz. Çünkü doğada atık diye bir şey yok. Bir ormana gittiğimiz zaman hemen şey deniyor e, çocukları oh içinize temiz havayı çekin diyorlar. Halbuki ormanlık gidebileceğimiz en büyük mezarlık. Yapraklar düşüyor, hayvanlar ölüyor ve ona rağmen muhteşem kokular, bol oksijen. Bununla birlikte tiny house herhangi bir atık çıkarmıyor. Mutfak atıkları, bokashi dediğimiz yöntemle değerlendiriyor. değerlendiriyor. Benim kendi kakam, çişim tamamı bunların şey hepsi yapıyor. kuru kompostla. Yap, e, toprağa dönüştürülüyor Komposta dönüştürülüyor Onun dışında evden çıkan bütün sular e, kakaya ve çiçe siyah su diyorlar, kalan hepsine gri su diyorlar. Bütün gri su da e, özel bir sulama sisteminde ağaç yetiştirmek ve sebze yetiştirmek için kullanılıyor. Yağmur hasadı sistemi gördüm evin üstünde. Evet, bir tane küçük ibc tankımız var orada e, yağmur suyu topluyoruz. Onun dışında ısınmasıyla e, soğutmak için herhangi bir şey kullanmıyoruz zaten. Isımasında bir odun sobası var. Aslında bu tiny house akımı 2000'lerde birlikte çok hızlandı ve bir minimalizmden çıktı. Tabii şimdi çok farklı bir noktaya geldi. Ama yavaş yavaş aşama aşama şebekeden kopmaya başlayan güzel. bir Ay, İşbirliği yaptığınız kurumlar var mı şu anda? Kişiler ve kurumlar. Neli Aşanlı sanıyorum bir şeyler. Evet, evet, evet. Melih Hoca'nın çok güzel e, şey... Bir eğitim planlamaları oldu ama Melih Hoca'nın esas şeyi e, tayin House sırasında yapılırken geldi sağ olsun burada 20 gün kadar bir e, da benim çok kıymetli arkadaşım oldu o sürecin sonunda Peki. zaten. Onun dışında genç turda bize gönüllü desteği çok sağlıyordu ama tabii Nesim Vakfı'ndan bahsettiğimiz için benim bu isim detayına girersem evet, şu an programı hemen bitiriyoruz. Bir de bu şey gönüllüler çalışırdı bir dönem. Doğru sanıyorum pandemiyle bir. Onda da bir şey oldu değil mi? Ya pandemi döneminde bir, bir buçuk sene ara vermek zorunda kaldık. Sonrasında şu an devam ediyor. E, çiftliğin bir taşınma süreci olacak. O sürecin sonunda tekrar daha hızlandıracağız. Peki bu şey, çok uygulama yapıyorsunuz burada aslında. Sen de hani uygulayarak öğreniyorsun. <gülüyor> ben şunu düşünüyorum. Aslında bunlar video kayıtlarını alınıp YouTube üzerinde evet. yani bu işe niyetlenen insanlara da gösterilebilir diye düşünüyorum ama belki Dediğim taşıma sürecinden sonra. Hocam yani büyük açığımıza şey yapıyorsunuz, parmak basıyorsunuz. Bu e, hep aklımızda ve uygulamak Bilmiyorum. istiyoruz. Ama taşım, permakültür bir tasarım dilimiz zaten. Ve tasarım oturduğu zaman ki oturması dediğim sürekli farklı bir versiyona geçiyorsunuz aslında. İlk kuruluşundan sonra güzel bir zaman aralıkları oluşu. O yani. sırada yapmak istediğimiz... Asli şeylerden birisi diyeyim. Şu an, şu an yetişemedim. Tamam. Evet. Şu an yetişemedim. Şey yani bu doğada olmak, kendi gıdanızı üretmek harika bir duygu. <gülüyor> ben de o duyguyu yaşadım 2014'te. Urlu Çatı'da kaldım 6 ay kadar. Yeşiller Organik'te çalıştım. Tarımsal üretim çok zor ama değil o kadar da keyifli bir iş. Tabii. Yani çiftlikte 24 saatin nasıl geçiyor diye sorsam Güneş özetle. Çiftlikte 24 saatte şimdi vakıfta kalıyorum, kalkıyorum. Saat değişiyor, çok erken olabiliyor. O kadar erken olmayabiliyor evet. sistem oturduğu için ve artık ineklerin olmadığı evet. için. Evet. Bisikletle bir yolculuğa başlıyorum. Bisiklet. bisiklet denince herkes böyle bir ormanın arasından falan geçtiğimi hayal ediyor. Aslında gerçekte şimdi. tabii büyük kamyonların yanından zorla geçtiğim bir yol. Aynen. Çiftliğe varınca hemen turlarımıza başlıyoruz. Günlük turu tur gerekiyor ki. Bilmaris'in doğaya büyük hoca demesinin temel sebebi öğreneceğimiz şeylerin herhangi bir sınırı yok. Evet. İnlayım devasa bir orman olmasına da gerek yok. Hı -hı. Örnek veriyorum bizim Bokashi beraber gezdiğimiz o çöp turşusunu kurduğumuz alan şu an yedinci versiyonunda. Hı -hı. Sürekli değiştirmemiz gerekiyor. Genel olarak tavuklarla kompostlar ve solucanlarla ilgileniyoruz ama gün her zaman bir tahtada plan yaparak başlamak zorunda oluyor. Çünkü o günün çok özel çalışma alanları olabiliyor. Bunun dışında da tamirat hiç beklenmedik bir şekilde. Aslında altyapılar çok kritik böyle yerlerde. Tamiratlar, vakıf dostlarıyla ve hayvanlar kompost illa oluyor. Ama tahta planı o günün belirleyen şey. Bir haftalık planımız oluyor bu hafta yapmamız gereken şeyler diye. Bir de günlük planımız oluyor. Gün sonunda yapamadıklarımız tahtada kalıyor. Onlar devretmeye başlıyor. Biz yapana kadar her tahta yani eğer kontrolden çıkarsa tahtada yer kalmıyor. Bunu zaten bir kere yaşadık. O yüzden <gülüyor> rutinden olmak zorunda fermakültürde. Yani rutin halde bir şey yapmıyorsanız, çünkü doğada her şey sürekli oluyor. Çok yavaş bir tempoda ilerliyor ama devamlı oluyor. Somut örnek vermek gerekirse çok özel bir kompoz yöntemi var. Özel dediğim emek yoğun olduğundan söyleyeyim. Berkeley diye bir sıcak kompoz yöntemi var. Bu devamlı olarak sizin... İşte kurduktan özel azot karbon dengesini özel diyorum ama gerçekten basit şeyler bunlar azot karbon dengesini doğru materyallerden böyle bir metre küpün üstünde bir yığın yaptıktan sonra ilk dört günden sonra ısı kontrolünü alıp devamlı olarak çevirmeniz gerekiyor. Tabii dirgenlerle de çevirmek zor bir işin. Biz böyle başladık. Yapıyordu, biz Şimdi kalıplar yapsın diyoruz. Yani <gülüyor> evet, biz yani. uğraşmayalım diyoruz. Ve yani, daha pasif havalandırmalı yöntemlere geçiyoruz. Yoksa bir süre sonra fiziksel olarak ...zorlamaya başlıyor. Tabii güç gerektir aslında. Tarım, Çok gidip, toprak. Özellikle kuruluş aşamasında ama... ...ben açık söyleyeyim, 3 sene önce... ...harcadığım eforu harcamıyorum artık. Hiç raporlama yapıyorsun sanıyorum. Tabii, Tabii. Yaptım. Yıl sonunda özellikle... ...haftalık bir toplantımız çiftlik içinde oluyor. Ne üretiyoruz, sorunlarımız neler. Sonra üretilenler egzele alınıyor. Sorunlar da ayrıca alınıyor. Babinden sonra takipçileri... ...sizi nereden takip edebilirimler Güneş? Sosyal medya... Bana e, çok aktif olmadığımız Facebook ve Instagram hesaplarımız mevcut. Ama bu aralar aktif olarak kullanmıyoruz. E, vakfı ulaşırlarsa eğer programlara uydurabilirsek e, ziyaretler bazen kabul edebiliyoruz. Ama Anladım. bu haftanın belli günleri olabilir. Veya yapamadığımız haftalar oluyor ama Anladım. ilgilenen kişileri tabii bekliyoruz her zaman. Anladım. Son olarak ne demek istersin? Son. Yani bu sonra dinleyicilerine <gülüyor> bugün için son olarak ama yapalım bu programları. Tabii. Ona son olarak aslında Nesim Vakfı'ndan biraz bahsetmek tabii. istiyorum. Kendim için vakfında Vakfı'ndan. Çünkü ben burada çalışırken çok güzel iltifatlar da alıyorum. Böyle Hı. gelenlerin hoşuna gidiyor gördükleri şeyler. Yani en basitinden söylüyorum. Bir hiç sürülmemiş toprağa elinizi soktuğunuz Hı. zaman böyle reklamlardaki gibi o elin yavaş yavaş içeri girmesi çok güzel bir esi. Görenler de çok mutlu oluyor. Ama tabi bunlar Nesim Vakfı'nın sağladığı koşullar. Tabii, tabii. Yani benim üstümde Zehirli tarım korkunç bir şey. Zehirli tarım çok Bunu söylemek çok basit bir şey evet. aynı zamanda. Yani benim üstünde bir üretim baskısı yok. Yani şöyle yok. Üretim somut ürün çıkarmam gerekiyor. Muhakkak çıkarmam gerekiyor. Ve başarısı olma gibi bir lüks yok. Ama kimse bana Güneş sen 100 ton domates çıkaracaksın demiyor. Bunlar tabii hep yine azinesinin kurduğu prensipler doğrultusunda ilerleyen şeyler. Çünkü azinesin burada çocuklara ve bir yerde belki aslında çocuklara veriyor da e, hata yapma hakkı veriyor. Evet evet evet. E, hata yapmayan kişi zaten hiçbir şey yapamıyor. Çok doğru. Çok Bu doğru. hata yapmamayı doğru bir şey yapmaz sanata da yapmaz. Tabii özetiği, evet. yani. E, ben her günümün sonunda günlük tutuyorum işte yaklaşık 1850 günlük ve 2000 yıllık bir günlüğüm var ama bir de hata günlüğüm var. Hı. E, çünkü azinesiniz aslında hata yapma özgürlüğü vermiş. Hı. Da bunu vakıf çocuklarına vermiş aslında. Ama Vakıf çocuğu hepimizin bir vakıf çocuğu olmak için ne kadar burada büyüyüp buradan mezun olmak gerektiğini bilmiyorum. Yani evet. her, ya Çünkü hazinesinin hayallerinde vakıf çocuğu hepimiz bir vakıf çocuğu olabiliriz. Bizler de öyle Tabii. yani toplama örnek bir şey bıraktı aslında Tabii. bir yaşam modeli böyle de olabilir diyor yani. Tabii. Evet. O evet. anlamda da hakikaten çok ileri görüşlü bir insanmış hazinesin. Evet. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Ee, Babil'den sonra'ya katıldığın yani üretiminiz bereketli olsun. Sağ olun. Sevgili Güneş devam edeceğiz söyleşileri. Çok sağ olun. sağ olun. Vakit ayırtınız çok nazik. İyi misin? Sağ olun. Ee, Babil'den sonranın sonuna geldik. Ee, bugün ikinci kez Çatalca Nesim Vakfı'na konuk oldum. Ee, Nesim Vakfı ile programlar yapmaya devam etmeyi düşünüyorum. Ee, Ağustos ayında yani bir sonraki programda. Geçen ay deprem bölgesinde çalışmalarına başlayan e, Aziz Dede'nin Gezici Atölyesini konuşmayı planlıyorum. E, Ağustos ayı işte 3. İstanbul Akordeon Festivali, e, Voice Up, Korolar etkinliği ve Asos Rebitiko Kampı ile müzikte de dolu dolu, dolu geçecek. E, ben de oralardan sizlere müzikler, sesler taşımaya çalışacağım. E, haftaya Açık Radyo programcısı, gazeteci, yazar Pakrat Estukyan ile e, ölümünün 14. yılında e, Sarkis Usta'mızı, Sarkis Çerkezyan'ı konuşacağız. E, bu programda dinlediğiniz şarkıların videolarını Babil'den sonra YouTube kanalından izleyebilirsiniz. E, kanalın kapak fotoğrafının sağ alt köşesinde e, Babil'den sonra program arşivine ulaşabilir. E, bütün programların kayıtlarını oradan dinleyebilirsiniz. E, Babil'den sonrayı Facebook, Instagram ve Twitter hesaplarından da e, takip edebilirsiniz. E, bugün dinlediğiniz şarkıların çevirileri için e, sevgili arkadaşım Ergi İşbirlerine de çok teşekkür ediyorum. E, Babil'den sonra e, yine Yopi ve Lotta'dan dinleyeceğimiz bir şarkıyla sona erecek. 2017 tarihli canlı kayıtta Yopi ve Lotta. Paçama ama evime dönüyorum, ait olduğum yere. Özgür olmak istiyorum, çok özgür. Tıpkı denizdeki yunus, çiçekler ve arılar gibi, ağaçlardaki kuşlar gibi. Yükseğe, çok yükseğe uçmak istiyorum, gökteki bir kartal gibi. Ve vaktim geldiğinde yatıp öleceğim. Ve vaktim geldiğinde ayağa kalkıp uçacağım. Paçama ama evime dönüyorum, ait olduğum yere. Özgür olmak, ben olmak istiyorum. Gördüğüm varlık olmak, yükselmek değil, alçalmak değil... Hepsiyle bir olmak ve hepsini sevmek. Yükseklik yok, düşüş yok, gideceğim bir yer yok. Sadece içimde küçük bir yıldız bana diyor ki oldukça ol. ama evime dönüyorum, ait olduğum yere diyorlar. Hepinize gönlünüzce yaşayacağınız güzel bir hafta yani diliyorum. Esen kalın. Mama We right. dan sonra. Rüzgara bırakılmış sesler. Hazırlayan ve sunan Erjument Gürçay. Desteği için Açık Radyo Dinleyicisi Ümit Şenesene teşekkür ederiz.